Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alemi. Ve salat ve selamü ala Seyed el-Mursalin, Seyedina ve Rasulina Muhammed ve ala alehi ve aşıbhiy ejmây. Allahum ma'allimna ma yinfagna. Ve infagna b'ma allamtana. İnne k ante alimul hakim. Allahum arzukna fikhan fi وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا Allahümme ec'alna minel ulema ile amiline bi kitabike ve sünneti nebiyike al-kerim. Allahümme ec'alna minel muhlisine l-veçhike al-kerim. Allahümme ec'alna minel mücahidine fi sebilik. Allahümme ec'alna minel makbuline l-deyke ya rabbel alemin. Ve sallillahim ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve ve Lillahi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün e, Sahih Buhari'de yeni bir bölüme, yeni bir kitaba başlıyoruz. Kitabul İta'isami bil Kitabı ve Sünne. Kitap ve Sünnete sarılma. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat ve Resulüne itaat pek çok ayet-i kerimede birlikte zikredilmiş Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin buyurulmuştur Allah'a ve Resul'üne itaat ancak Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyyeye sarılmakla mümkündür Kur'an ve sünnete sarılma her müminin Allah'a kulluk ve Resul'üne ümmetlik görevidir Kur'an-ı Kerim'i sünnet-i yeden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kitabımızda وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Hep birlikte toptan Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurulmaktadır. Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılan kimsenin en doğru yola hidayete ereceği bildirilmektedir. Bu bölümde Sahih-i Buhari'nin bu bölümünde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Kur'an'a ve sünnete bağlanma, Kur'an'a ve sünnete sarılma ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Kale'l-Müellif El-İmam Muhammed İbn İsmail el-Buhari rahimehullah ve rahime ma. 7268. hadisimiz. Hadethana el-Humaidi yu. Kâle hadethana Süfyanu an Misarin ve gayrihi an Kays İbn Müslim an Tarik İbn Şihab. Kale, kâle racülüm minel yehûdi li omar Tarık bin Şihab anlatıyor Yahudilerden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize şöyle dedi ya emir al mü'minî ey mü'minlerin emiri lev enne aleyna nezelet hâzihil al âyeh Al-yevme akmalehtu lakum ve wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan lattakhadna zalika Şu ayet bugün size dininizi tamamladım. Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim ayeti kerimesi biz Yahudilere inmiş olsaydı biz o günü bayram yapardık Yahudilerden Kâb el-Ahbar bu şekilde bir ifade kullanıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hitaben eğer bu ayet bize inseydi bu kadar anlamlı, bu kadar derin bir manayı ifade eden, bu kadar güzel bir manayı ifade eden bu ayet sebebiyle biz o günü bayram ilan ederdik. Fekale Ömer radıyallahu anh, bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu şöyle cevap verdi. İnni le'alemu eyye yevmin nezelet hadihil ayya. Ben bu ayetin hangi günde indiğini gayet iyi biliyorum. Nezelet yawm Arafa fi yawmi cumuatin. Bu ayet Arafat günü ve cuma günü cuma gününe tesadüf eden Arafat günü yani veda hacında inmişti. Dolayısıyla bu ayetin indiği gün gerçekten bizim için çok anlamlı, çok değerli bir gün oldu. Buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu an. Şimdi bugün size dininizi tamamladım. Bugün size nimetimi tamamladım ifadesi bu nimete karşı şükretmenin ...gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kadar büyük bir nimet, İslam gibi bir din, iman gibi bir nimete sahip olabilmek ancak o günü bayram ilan etmekle mümkündür. Dolayısıyla Hazreti Ömer radiyallahu anh zaten kurban bayramı Arefe günü veda haccı bizim için bizim hayatımızda en mübarek, en bereketli, en değerli bir gün, sanki bayram günü gibi ifade etmişti. Burada hem Yahudilerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın nüzülünü, ayetleri takip ettiğini görüyoruz. Hem de bu ayetin ne kadar önemli bir ayet olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu ayet nazil olduktan sonra İslami emirlerden herhangi bir emrin eksik bırakıldığını düşünmek mümkün değildir. Yeni ortaya çıkan meseleler, problemler karşısında Kur'an ve sünnet çerçevesinde İslam alimleri kıyasla, içtihatla üzerlerine düşen görevleri yerine getirecek o şartlara içtihat şartlarına sahip olma şartıyla görevlerini yerine getirecek ve İslam her zaman her yerde herkese karşı en güzel şekilde uygulanacaktır. Şimdi hadisinin devamında İmam Bukhari Hazretleri şöyle diyor Semi'a süfyanu min mis'arin ve mis'arun kaysen ve Kaysun tarika. Bu hadisin şerifi Süfyan es-Sevri Mis'ar'dan, Mis'ar e, Kays bin Müslim'den, Kays bin Müslim de Tarık bin Şihab'tan rivayet etmiştir ama semi'a, ah, işitmiştir. Yani hadiste an ifadesiyle nakledilen hususu İmam Buhari Süfyan Misar'dan, Misar Kays'tan, Kays Tarık'tan bizzat işitme yoluyla yani sema yoluyla yani birinci derece en makbul e, hadis öğrenme tahammül yoluyla nakletmiştir. Dolayısıyla hadis-i şerifin sıhhatine herhangi bir gölge düşmemektedir. Hadis usulü, cerh ve tadil e, prensipleri açısından İmam Buhari bu notu burada düşerek bu hadis-i şerifin sahih bir hadis-i şerif olduğunu ifade buyurmuştur. Tabii Buhari hadis-i şerifleri en sahi hadis-i şeriflerden seçerek bize nakletmektedir. An an şeklinde rivayet edilmesi hadis-i şerifin sıhhatinden herhangi bir problem meydana getirmez anlamında bu ifadeyi kullanıyor İmam Buhari Hazretleri. Bir ikinci hadisi şerife geçiyoruz. Hadde sene Yahya ibn Bukeyr 7269. Hani bu Yahya ibn Bukeyr daha önce ifade ettiğimiz gibi Yahya ibn Abdullah ibn Bukeyr dedesine nispet edilerek şekilde İmam Buhari genellikle bu şekilde naklediyor. Kale haddetene leysu an Ukeyl'in an İbn Şihab'ın haberani Enes bin Malik'in أنه semi'a Ömer el-Gadd hîn ba'a'l Müslimûn Ebâ Bekr. Bu hadis şerif Enes bin Malik gibi bir sahabenin yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının ertesi günü. Müslümanlar, sahabe-i kiram, Hazreti Ebubekir'e beyat ettikleri gün. istawa ala min beri Resulullah <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu an bu beyatten önce Allah Resulü'nün minberine çıkmış. Teşehede kable Ebi Bekir'in radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'den önce kelime-i şehadet getirerek söze başlamıştı. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halifeliği için beyat edilecek ama önce sözü Hazreti Ömer e, ele alıyor. Fekale şöyle konuştu. Enes bin Malik Hazreti Ömer'in o gün yaptığı konuşmayı naklediyor. Emma ba'du. Emma ba'du söze başlarken söze girerken hamdele ve salveleden sonra. Emma Ba'du ifadesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap dilinde ilk defa kullandığı ifadeydi. Yani cahiliye döneminde Emma Ba'du yok. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hamdele ve salvele'den sonra emma ba'du, sözlerime başlarken ifadesiyle söze başlıyor ve ondan sonra hutbelerde vaazlarda, konuşmalarda bu sünnet-i seniye e, bir e, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatı olarak devam ediyor. فَاَخْتَارَ اللّٰهُ لِرَسُولِهِ سَلَّ اللّٰهُ ve وَسَلَّمْ اَلَّذ۪ي عِنْدَهُ alellezi indekum Allah Resulü için kendi nezdindeki makamları sizin yanınızda bulunmasına tercih etti. Yani Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda davet ve tebliğe devam etmektense Allah kendi nezdindeki cennetteki makamlara Habibini layık gördü. Peygamber Efendimizin ahirete intikalini Cenabı Hak'la kavuşması, Cenabı Hak'ka nail olması, onun nimetlerine erişmesi manasında anlıyor Hazreti Ömer radiyallahu anh. Ve hezel kitab اَلَّذِي هَدَ اللّٰهُ بِهِ İşte şu kitap Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın Resulünüzü, Peygamberinizi kendisiyle hidayete erdirdiği kitaptır. فَهُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا Kur'an'ı alın, Kur'an'ı tutun, Kur'an'ın yolundan gidin ki hidayete eresiniz. وَاِنَّمَا هَدَ اللّٰهُ بِهِ رَسُولَهُ Allah Resulünü işte bu kitapla hidayete erdirmiştir. Yani Cenab-ı Hak Resulü için cenneti tercih etti. Resulullah Allah'a kavuştu ama onun bir emaneti var, kitabullah. Kitabullah'a bağlı kalın, kitabullah'a sarılın ki hidayetten, haktan, Ayrılmayasınız. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın... ...bu ifadesi burada... ...böyle iki cümle, üç cümle... olarak naklediliyor. Sahih-i Buhari'nin başka... ...rivayetlerinde... ...daha uzun bir şekilde... ...konuştuğu rivayet ediliyor. Ve ardından... ...Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ı... ...metbü sena ediyor. Peygamber-i Zişan Efendimizin... ...yanındaki derecesine... ...işaret ediyor... Ve Hazreti Ebu Bekir'e beyat etmelerini halktan, ashab-ı kiramdan talep ediyor. Bu ikinci beyat, ilk beyat Beni Sakife, Sakife oğulları gölgeliğinde yapılmıştı. Bu Peygamber Efendimizin vefatından, vefatının ertesi günü yapılan beyat, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi birinin Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu anh Efendimiz'i takdim etmesi, onun faziletinden, üstünlüklerinden bahsetmesi ve onun bu makama en layık kişi olduğunu ifade etmesi çok önemli. Ebu Bekir radiyallahu anh, Allah Resulü'nün sahabisi en yakın arkadaşıdır. İki sevgili dostun ikincisidir. Thâriyetneyn, Kur'an ifadesiyle. Ve gerçekten o sizi yönetmeye en layık olandır, kalkın beyat edin demiştir ve Hazreti Ömer'in bu tavsiyesine orada bulunanlar aynen uymuştur. Enes bin Malik Hazretleri de bu ifadeyi naklediyor. Bir üçüncü hadisi şerife 7270 nolu hadisi şerife geçiyoruz. Kalel Müellif El İmamul Bukariyu Rahimahullah Haddetene Musa ibn İsmail Kâle Haddetene Vuheybun İkinci, üçüncü Haddetene'den önce gizli bir kalenin bulunduğunu bunun zaman zaman yazıldığını zaman zaman yazılmadığını ama her defasında okunması gerektiğini ifade etmiştik. Kâle Haddetene Vuheybun An-Khalidin An İkrimete An İbn Abbas'in Radıyallahu Anhuma Abdullah bin Abbas Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin Amcasının oğlu Anlatıyor Kale dammeni İleyhin Nebiyyü Sallallahu Aleyhi ve sellem Peygamber Zişan Efendimiz Beni bağrına bastı Ve kale Allahümme allimhul kitab Allah'ım ona kitabı öğret buyurdu. Abdullah bin Abbas henüz 10-12 yaşlarında bir çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest tazelemek için Mescid-i Nebevi'den uzaklaşınca hemen bir ibrik su almış, Peygamberi Zişan Efendimizin yakınına kadar getirip bırakmıştı. Onun o Çocuk yaşta zekasını gören, anlayışını gören Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu takdir etmek üzere dönüşünde bağrına basmış. Allah'ım ona kitabı öğret. Bir başka rivayette Allah'ım ona tefsir ilmini öğret buyurmuştu. Allahumme, allimhut tevvîl. Ve aleyhissalatü vesselam efendimizden sonra ilk müfessir Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum'a olmuştur. Şimdi burada Abdullah bin Abbas'ın faziletine işaret var. Burada bir kimse için yapılacak en güzel duanın Kur'an ilimlerine vakıf olma noktasında yapılacak duadır. Kur'an ilimlerine vakıf olmak derecelerin, faziletlerin en büyüğüdür. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Kur'an'a vurgu yaparak Allah'ım ona Kur'an'ı öğret, Kur'an ilimlerini öğret buyurarak hem Kur'an-ı Azimüşşan'ın değerine işaret ediyor, hem o Abdullah İbni Abbas'ın zekasını, anlayışını takdir ediyor ve hem de Kendisine hizmet edilen kimsenin hizmet edene dua etmesi şeklinde bir sünnet-i ortaya koyuyor. Bizim üzerimizde hakkı geçen kimselere dua etmemiz vefakarlık alametidir. Bizim üzerimize hakkı geçen kimseler için en azından Allahu hayra. Allah sana hayırla mükafat versin. Allah senden razı olsun şeklinde dua etmemiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyesinden Hizmete, hizmetle karşılık verilmeli. Hediyeye, hediyeyle karşılık verilmeli. Ama o anda karşılık vermemiz mümkün değilse en azından dua ile karşılık vermemiz, Allah sizden razı olsun dememiz veya teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara teşekkür etmeyen Allah'a karşı şükür e, görevini yerine getiremez. Men la yeşkurun nase la yeşkurullah. Kim insanlara teşekkür etmezse şükranlarını ifade etmezse kendisine hizmeti hakkı geçen kimseye karşı takdir ifadelerini kullanması e, o zaman Allah'a karşı şükür görevinde yerine getirmemiş olur. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an ilimlerine verdiği değeri görüyoruz. En üstün öğrencilik Kur'an öğrenciliğidir. Kur'an talebesi olmak en şerefli meslektir. Allah'ın kitabını okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak bizim üzerimize en büyük görevdir. Allah'ın kitabını tanımak ve tanıtmak bizim için en değerli, en şerefli bir vazifedir. Kur'an'ı anlamak için sünnet-i seniyyeye, sünnet-i seniyyeye anlamak için Kur'an-ı Kerim'i bilmeye muhtacız. Kur'an ve sünnet her ikisi birlikte mütalaa edilmelidir. Kur'an'ı sünnetsiz sünneti Kur'ansız düşünmek bile mümkün değil. Konumuz kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak yani Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını, Kur'an'ın en güzel yorumu Kur'an-ı Azimüşşan'ın en güzel en açık uygulaması Kur'an-ı Azimüşşan'ın en üstün açıklaması olan sünneti seniyeyi de Aynı şekilde baş etmemiz gerekiyor. İmam Malik Hazretlerinin bir ifadesi var. Allah Resulü'nün sünneti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ona binmeyen boğulur. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatında en güzel şekilde yaşamış uygulamış, tatbik etmiş ve son nefeslerinde de kendisinden tavsiye isteyen kimselere size iki şeyi bıraktım bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz bir Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diğeri peygamberin sünneti buyurur. bu hadisi şerif İmam Malik'in muattağında yer alıyor meşhur bir hadisi i şerif, sahih bir hadis-i şerif teraktü fîkum emrein len teḍillû mâ temessekttüm Kitab Kitabullah ve sünnet-i sünnet nebi. Sünne-i nebi Davud'ta da benzeri bir ifade yer almakta. Yani kullanılan ifade et-temessük bil kitap ve sünne, el-i'tisam bil kitap ve sünne. Temessük ve yetisam her ikisi de sarılma, bağlanma, sımsıkı tutma, baş tacı etme, benimseme, yaşama, yaşatma demektir. E bu ailede de, ticarette de, eğitimde de, yönetimde de hayatımızın her anında bizim için en önemli husus Allah'ın emriyle, peygamberimizin kavliyle. Söz niye, neyi hatırlatıyor size? Bir ailenin kuruluşunu hatırlatıyor. Hani yeni bir misafir geldiğinde, pek size pek gelmeyen bir misafir geldiğinde, kahve içerken Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle diye başladığında, kız babası olarak yüzünüz kızarır. Bir şey demedik ki. Allah'ın emri peygamberimizin kavli dedi. Ama ecdadımız öyle özetlemiş ki yeni bir müessese kuruluyor. Aile. Bu müessesenin temeli Kur'an ve sünnet olmalı. Allah'ın emri Kur'an-ı Azimüşşan. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek kavli sünneti seniye. Bu şartlarla kızınıza talibiz deniyor ve bu şartları kabul eden anne baba ve Kızını damat adayına nikahlıyor. Yani ailenin temeli böyle başlıyor. Böyle kurulan bir aile, Kur'an ve sünnete uygun olarak devam etmelidir. Ticarette de, eğitimde de, yönetimde de, hayatımızın her alanında Kur'an ahlakı, sünnet-i o güzel esasları hakim olmalı ki, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna son derece mutlu bir şekilde varalım ve Cenab-ı Hak Celle Celal Hazretlerinin bizim için müminler için hazırladığı nimetlere, cennetlere layık olalım inşallahü teala. Bir sonraki hadisi şerif'e geçiyoruz. 7271. Kalel İmam Muhammed İbn İsmail el-Bukhari Kalel İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyu rahimekullah ve rahimene ma'ah. Üstadımız, müellifimiz Sahih-i Bukhari isimli şu değerli kıymetli eserin yazarı İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de onunla beraber rahmetini esirgemesin inşallahü Teala İmam Buhari en sahih hadis-i şeriflerden seçtiği hadis-i şerifleri bir beşerin hazırlayabileceği en güzel kitap diye tarif edilen Sahih-i Buhari isimli eserine derc etmiş. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütuf ve ikramı bunu her vesileyle hemen her dersimizde her seminerimizde ifade ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun bu hadis-i şerifleri okuyoruz. Okuduğumuz gibi, dinlediğimiz gibi Rabbim yaşamayı da nasip eylesin. Kal el müellif rahimeullah haddethana Abdullah ibn Sabbahin Kal haddethana Mu'temir. <gülüyor> Kal semi'tu Awfan en ebel Minhali hali ennehu sem'a eba berzete radiyallahu anhu kal inna allaha yughniikum aw bil İslam, ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve selleb ebul minhal anlatıyor tabiinden ebul minhal eee anlatıyor Ebu Berze radıyallahu an şöyle dedi. İnna Allah yu'nikum bil İslami ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizi İslam'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı. Bir başka ifade var. Evne aşekum Bil İslami ve Bil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem iki ayrı rivayet nakledilmiş. Ya da Allah sizi İslam'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile yükseltti. Bu ifade bize Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünü anlatıyor. Bir gün halka hitap ediyor. Siz diyor dün deve çobanlarıydınız. Dünya milletleri arasında pek değeriniz yoktu. Allah sizi İslam'la şereflendirdi. Dünyaya açıldınız, dünyayı tanıdınız ve siz dünyaya İslam medeniyetini takdim ettiniz. Sizin şerefiniz Kur'an'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesiyledir. Aynı manayı Sahabi Kiramdan Ebu Berze, radıyallahu an ifade ediyor. Tabiinden Ebu Ebul Minhal, Sahabi Ebu Berze ile görüşmelerini anlatıyor İmam Buhari'nin Kitabul Fitendeki bir başka rivayetinde. Hazreti Muaviye'nin torunu 3. Emevi Halifesi Muaviye bin Yezid bin Muaviye vefat ettiğinde Ubeydullah bin Ziyad ve Mervan Şam'da, Abdullah bin Zübeyir Mekke'de Süleyman bin Surat Başkanlığında Kurra Hafızlar grubu Basra'da hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Babam bu duruma çok üzülmüştü. Babam bana gel seninle birlikte kim anlatıyor? Ebul Minhal Babasından naklediyor. Gel seninle birlikte Allah Resulü'nün ashabından Ebu Berze, Nadla bin Ubeyd el-Eslemi denilen şu zata gidelim dedi. Herhangi bir problem, herhangi bir ciddi mesele çıktığında ilim ve irfan erbabına o konudaki hareket stratejisi sorulmalıdır. Babamla birlikte Basra'da Ebu Berze'ye gittik. O gün sıcak bir gündü. Ebu Berze şeker kamışından yapılmış bir kulübe gölgesinde oturuyordu. Biz de yanına oturduk. Babam dedi ki, ya Ebu Berze insanların içine düştüğü şu durumu görmüyor musun? Bunun üzerine sahabe ikramdan Ebu Berze ilk defa şu ifadeleri kullandı. Ben Ecrimi Allah'tan bekliyorum. Ben şu Kureyşlileri artık iyice kızmaya başladım. Onları Allah için kızıyorum. Ey Arap topluluğu siz gayet iyi bildiğiniz gibi daha önce İslam'dan önce zillet, fakirlik, dalalet içerisindeydiniz. Cahiliye denen bir dönemi yaşıyordunuz. Allah size İslam'la Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile şeref verdi. Siz zenginliğe, refaha, huzura, izzete, hidayete eriştiniz. Sizin aranızı bozan şu dünya nimetlerine iyice dalmanız oldu. Evet. Refah bir insanın gerçekleri unutmasına gaflete düşmesine sebep olabiliyor. İşte burada Ebu Berze'nin şu sözü yani genel anlamda Müslümanlara hitap. Siz ismi bilinmeyen, tanınmayan bir topluluktunuz. Allah size Kur'an'la ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile şeref verdi. Şu hadis-i şerifi biliyorsunuz. İnne Allahe yerfa'u bihazel kitabi akvâmen ve yada'u bihi âkari. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Ömer radiyallahu anh rivayet ediyor. Gerçekten Allah bu kitapla, bu kitaba uymaları sebebiyle nice milletleri yükseltmiştir. Yine bu kitap sebebiyle Kur'an-ı Azimüşşan'a uymamaları sebebiyle nice milletleri alçaltmıştır. Milletlerin yükselmesi Kur'an-ı Azimüşşan'daki ilim, adalet, hürriyet Kur'an-ı Azimüşşan'daki ubudiyet ve benzeri Maddi manevi prensipleri baştacı etmekten geçmektedir. O en insan illa ma İnsan ancak çalıştığının karşılığını bulur ayet-i kerimesiyle Kur'an-ı Kerim çalışmayı emrediyor ve biz de gerçekten çalışmıyorsak e Kur'an-ı bu emrini tatbik etmiyoruz demektir. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَٰي münker Gerçek anlamda hakikaten kılınan bir namaz insanı kötülüklerden, haramlardan, yolsuzluklardan, münkerattan, hayasızlıktan alık koyar ayeti kerimesi. Eğer hayatımızda yansımıyorsa o namaz hayatımızda bir tesir meydana getirmiyor demektir. Yani okunan Kur'an yaşanmalıdır ki bizim için şefaatçi olsun. ve vesselam Efemiz buyuruyor ki el Kur'anu Hüccetün leke Ev-Aleyk Kur'an ya senin için şefaatçidir, Allah'ın huzurunda hüccettir, delildir, Ev-Aleyke yahut senin aleyhinde şikayetçidir. Okunmayan, yaşanmayan, anlaşılmayan Kur'an bizden şikayetçidir. Okunan, ezberlenen, anlaşılan, uygulanan, tatbik edilen Kur'an-ı Azimüşşan bizim için Allah'ın huzurunda şefaatçidir. Sözlerimizi, davranışlarımızı Kur'an perspektifiyle yeniden değerlendirmeyi ve huzuruna, Kur'an ve sünnete en güzel, hürmeti, muhabbeti sergileyen kimseler olarak varmayı Rabbim nasip eylesin. Ve sallillahümme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim lillahi teala el fatiha.